وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِنْمَا رَزَقْنَا ال يmin bil غibi vaqi mu Salتَ والذين يؤمنون بما h <gülüyor> و Thilly كَلَّا لَنْ يَسْمَعَكَ عَنَّ فِي Ve beşhirhu bi'azabin elîm, sadakallâhul Evet Davut Hocam teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Ben müsaadenizle mealini vereyim hocam okunan ayet-i kerimelerin. Evet Bakara Suresi'nin ilk 7 ayetinin mealini veriyorum. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif lam mim. İşte kitap. Şüphe yoktur onda.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 ve çalışarak pesini geliştirebilir. Pes çalışması da gereklidir. Buna değinmeye hmm. çalıştım. Pes çalışması da gereklidir. Tiz gibi. Ben Ama... mesela ezan okurken hocam tizleri zorluyorum köyde. Her yerde ezan şimdi, okumam. Hayyâlu şimdi... Ama... salem dedik. Şimdi hı hı. iniyorum pese Çok dolu. iyi. Size çok çıktığınız yerin aynı zamanında hı hı. pese çok inmeyin tabii. Bunu söylemek için durdum. Evet. Ama orada durak verdiniz. Ezanda bu olmasa da çok fazla. Kur'an okurken okudunuz. Ve <gülüyor> ...dediniz şimdi sesi birazcık pese inmeyi düşünüyorsunuz. Asaaayyyeb afeke rabbuke mekâmen mehmûdâ... Daha da inebiliriz. D...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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَاءَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Oradaki o daha çok Doğru çıkmaması lazım yani. Dööö. Olmaz. olmaz. Bu da sirtone. Yani hep detone diyorlar ya. Burada Hı -hı. üste doğru kaydırdık Hı -hı. yani sesi. Detoneye çok ayıp diyorlar ama sirtone de ayıp. Mahmudööö. Peseyine münevvyoö. Oldu mu şimdi? Olmaz. <gülüyor> <gülüyor>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 Sema derken yükseltti. Ve aqimul vezne bil qisti Ve la tuğsirul mizan Ve al arda Ve zahalil <Sessizlik> anam Ve al Deki ses <Sessizlik> ee, Peşe Evet sese bakın. Vasama buradaki İki sese bakın. Bakalım, evet. Yani buna varıncaya kadar. Manu Sonra geliyor. Bi tamam. gay ban jub diye duruyor orada. Jub herhalde ha, küt diye düşüyor. Yani, jub diye düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> herhalde e, 90'lı yıllardaydı. E, Allah razı olsun Reha Yeprem kardeşimiz Saman yoluna çağırırdı o zamanlar. İftar zamanı, <gülüyor> iftara doğru. Yani evet. orada bu anekdottan bahsetmiş eee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 bu ha wa'l leili iza samaa wa da'aka ma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 وَاللَّيْلِ عَشْرٌ وَالشَّفْعِ وَالوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذلك قسم و كان بيعد ارمى فانت الى de biraz soluklanır durur hayran hayran dinlersiniz Abdusamed'i dinlemeye devam etmekle birlikte evet bin dinlemeye devam etmekle birlikte artık Üstad Mustafa. Fennan Mustafa İsmail'le tanışma zamanı gelmiştir. Evet. Mustafa İsmail dediğim gibi bunlar hepsi birbirinden göz iyi de güzel sıralama falan ölçü tabi tutmayız.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 Bazıları sorar hocam diyorlar yani bize bir karisi en sevdiğim falan Mustafa İsmail diyorum alıyor bir kaseti ya hocam diye bu okuyamıyor sen dinlemeye devam et diyorum sabret sabret sonra yani o Fasabrun Cemil Mustafa İsmail'in o okuyuş oralara geldiği zaman sabrın ne kadar güzel olduğunu görüyor. Ve Mustafa İsmail artık gece gündüz eskiden bizim Walkman'lerimiz vardı. Evet, Walkarken takar, takar. onu <gülüyor> yani <gülüyor> daha men olmamıştık o zaman teenager zamanlarımızda. Böyle Walkman'i takar ve dinlerdik. Yürürken, otururken, yatarken ''Ellezîne Allaha kıyâmen''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 Min karisi olmuş durumda yani Sisi neredeyse onun açılış Kur'anlarını okumak ona hmm. nasip oluyor. Ee, Allah bizi uzak eylesin bu türlü alkibetler. Amin, amin amin amin Bir zalim zalim midir zalimdir Sisi. Açık bir ve net bir zalimin açık ve net bir zalimin açlık ve net bir zalimin açlık bir zalimin açlık olmayı da Allah en azından bana nasip eylemesin. zalimin açlık ve bir şey yani. bir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 sohbet. E, Burada doğru yapmadın. Dinliyoruz. Ey Üstad evet. dercesine değil evet, mi? Bir haykırışı, mi? haykırışı var. Belki yani okutan oydu. Evet. E, orada onu okusa belki ne bileyim hani zalime karşı zulmünü söylemek de aslında bir cihata tam o ayet geldiğinde <gülüyor> içeri giriyor değil mi Abdül Nasır? Müthiş tevafuk var orada. tevafuk ilahi var. Cık cık cık. Sen neden Allah. bu tevafuku ah. <gülüyor> e, atlıyorsun ya. İyi bir adam. Yani, kimse bir şey demez çünkü okurken <gülüyor>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 Evet. Ayda yılda bir defa camiye Gelen teşrif etmiş kaçınmamış. kişiler var. Onları kaçırmamak için daha çok cennet ayetlerini ya da cennetle ilgili hikayeleri arz edin cemaate diye söylenir. Bunları deyince e, dinleyicilerimizden olur mu bilmem ama her yerden böyle ya hep böyle cennete mi ya biraz da korkutun falan diyenler var ama evet. onlar gelsinler ayrı bir oturalım. Evet. Onlar da cehennemden bahsedelim. Sabahdan bir açalım tamam mı meclisi. Ondan sonra kullemâ nadicet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayraha diye okuyalım, ağlaşalım, tevbelerimizi edelim o ayrı ama biz insanların içerisinde her zaman yessirû ve lâ tuassirû, beşirû ve lâ tuneffirû fehvasınca yani hep güzelliklerden, hep ümitten, hep aşktan, şevkten bahsedelim evet. inşallah. Evet değerli Burç Efendi dinleyicileri Kur'an vaazisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an vaazisi her pazar Türkiye Selam saatiyle 19'da aleyken, radyomuz Radyoğumuz Burç Efendi'de. Kur'an Vardisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burçefem'de. Eğerli dinleyiciler, Kur'an vadisi devam ediyor. Bugünkü misafirimiz, konuğumuz, kıymetli dostumuz Davut Aktepe hocamız. Evet hocam, Beşru demişken hani müjdeleyin, müjdelemekten bahsettik, önemine değindik. Büşra Lene diye sizin çok güzel okuduğunuz bir kasidevari bir hoş bir şey var değil mi evet, hocam? Evet, evet. Onu arz edebilir misiniz evet. hocam? Büşra Lene Hepimiz nurju'l vusul diyor hocam. Yani evet. hepimiz ona ulaşmayı, kavuşmayı istiyoruz. Evet. Canı Narcu, gönülden. Li Muhammedin vesselam'a <gülüyor> ulaşmayı İnşallah <gülüyor> Rabbim onun liva'ul ham sanca altında toplanmayı bizlere İnşallah nasip hocam. Eylesin. İnşallah hocam. Ve bir de müyesser Amin. kılsın bu işi. Amin. Amin. Kolay eylesin inşallah. Amin inşallah hocam.